Tasavvuf nedir ve bir kimse bir mutasavvufu nasıl tanır? Tasavvuf, Allah ile kul arasındaki münasebetleri genişlemesidir. Zira Allah subhanahu ve teâlâ hazretleri insanlara pek yakın olduğu halde insanlar bu yakınlığı fark edemezler. Tasavvuf, insana bu yakınlığı bildirir. Ve Allah'la münasebet genişletir, Allah'a karşı muhabbet ziyadeleştirir. Tasavvufa birçok manalar vermişler. Bir manada kalbi tasfiye etmek, haktan başkasının sevgisini kalbe yerleştirmemektir. Sofi'yi tanımak için de Sofi'de bu efzaf görülürse, bu vasıflar ve insanın onunla konuştuğu vakitte onu Allah'a götürür ve Allah'ı ona sevdirir, sevdirirse ve ona hak ve nurlu yolları gösterirse bilmiş olsun ki o adam ak hak yolu gösteren münciydir. Yani Mateden soyunulmuş Hak ile hak olmuş, bir seviye, bir aşka müptela olur Sofya olan kimse. İnsan sus, havasız, yemeden içmeden yaşayamadığı gibi, o da Allah yaşayamaz.